مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كلهم محمدٌ سيدٌ طابت مناقبه محمدٌ صره الرحمن بالنعم مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً Alâ hamîmî gâzâin Dil hâlgî kullîhîmî Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi rabbil âlemîn Ve sallallâhu teâlâ Alâ seyyidina mevlânâ muhammedin Ve alâ âliye ve sahbî ecma'in Terhibu Terhib terhib Hadis-i şeriflerinin dersine Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.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 Efendim, hadis no, tabi bazı kardeşlerimiz kitaptan takip ediyorlar filan ama ben tabi onu eski dersten takip ediyorlarsa devam edebilirler. Şimdi biz 116 burada tabi birkaç baskısı var bu terip kitabının. Şeyler değişebiliyor yani, numaralar değişebilir ama e, ilim kitabından başlamıştık. Kitab-ül ilim değişmez yani.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 çok muteber bir alimdir, muhaddistir, tasavvuf ehlidir, meşayhtandır, makbulindendir. Bütün ulema kendisine değer vermiştir. Onun eserini Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri de elinden düşürmezdi. Yani hadis-i şerif olarak tergib-i terif hadis-i şeriflerine çok önem verirdi. Onun için biz de bu kitaptan ders yapmaya başlamıştık. Epey aylarca da devam ettik. Tabi diğer maniler sebebiyle bugüne kadar tehir oldu. Şimdi şeytanın bacağını değil kafasını kıralım inşallah. Ve böylece devam edelim. Allah Teala manilerini rizale eylesin. Bu hususta bize efendim tevfiklerini, inaatlerini Rafik eylesin. Amin. A'nebi Zerrin radıyallahu teala anu kâle kâle sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu ad İbn-i Macer ediyor. <B> İmam Gazali de bunu alır. <gülüyor>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 Güdve sabah vaktidir. Art sabah olmazdan evvelde oluyor. İmsaktan sonraya başlıyor ama e tabii işte iş, şey imsaktan sonra başlıyorum. İmsaktan sonra da olur. Işte kuşlukta da olur. Bunların eee da dahildir. Sabah vakti mühim olan yani e, burada akşam olmaz demek değildir. Veya akşam vardır burada yani mahsuf olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlar hep böyle birlikte geçer. bir gudve ve la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 e tabii burada bir tekellüf de vardır, yani e, öğrenmeye gayret etmen demektir. Çünkü öğrenmek kolay değildir, zaten bu zamanda insanların kafası karışık, herkes internetlerine, cep telefonlarına bakmaktan akılları başlarında değil. 5-10 dakika bir sağın sonuna bakamıyorlar, anasını ziyarete gider, anasının suratına bakmaz, babasına gider, babasına bakmaz. Çoluk çocuğu yanına gelir, onun suratına bakmaz, çünkü çoluk çocuk da e, babasına bakmaz, böyle bir zaman oldu.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 ...bir sabah bir insan yola çıkarsa... ...ve... ...fetealleme... ...senin... ...böyle öğrenmeye çalışman... ...ayetem min kitabı ...Allah'ın kitabından bir ayet... ...yani... ...bazı hadislerde i ...babe minel ilmi... ...ilimden bir bab diyor... İlla ayet olması şart değil çünkü... E, ...ayet-i kerime tefsir ilmiyle alakalıdır... ...ama bir hadis-i şerifi anlamak da... ...aynı buna kıyas edilir...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 Manasını öğrenmek için ben demin dedim ya Diğer ilim, babları, fıkıhlar Hadis, tefsir, fıkı akait, tasavvuf da Buna girer dedim Bak buradan şimdi onu ne diyor Ve le Elbette senin bir sabah çıkman Veya kimden sonra, veya akşamdan sonra Öğrenmen Efendim e, Ondan sonra Fe Fe Fe teğlime, fteğlime de olabilir, öğretmen de olabilir diye de şey olabilir. Fteğlime bilmen de olabilir. Ama tabii kelime de fteğlime, tefâül babı daha şey oluyor. Çünkü ilimde uğraşmak ve çabalamak vardır. Onun için tefaül babı evladır, yakışıyor. Fteğlime öğrenmeye çalışman baben min el ilim, ilimden bir bab. Yani Bilimden bir bap ne demek? Bihi. İşte o bihi nereye gidiyor? Dine gidiyor. Din işleriyle ilgili. Yoksa mühendislik ilminden, doktorluk ilminden, e bunları da iyi niyetle yaparsan, efendim insanlara faydalı olabilir. bunlar da yasak ilimler değil. Ama bunlara cevap vaat edilmiyor. İşte orada iş bulursun, para kazanırsın. Milletin sana işi düşer. Aynı dava. Bir de hayrına işler yaparsın. Her işte hayrına iş yapılabilir. Sevap kazanırsın. Ama sırf öğrenmekte Cevap kazanılacak ilim din midir? Din işleriyle ilgili ilimden bir bab öğreniyorsun. Umile bihi, umile ister amel edilsin tamam mı? Umile bihi, umile ister amel edilsin bihi o ilimle yani o öğrendiğin şeyle. Evlem yu'mel bihi ya da ona amel edilmese bile. Amel edilse de amel edilmese de sırf onu öğrenmen hayrulleke senin için daha hayırlıdır münen tusalliye.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 Fıkıhla bize ulaşsın diye. Fıkıhsız din olmaz. Kim fıkıhtan ibaretir derdi Allah efendi babamız. Kat des Çünkü neden? Ayetle direk amel edemezsin, hadisle direk amel edemezsin. Mücdehitlerin süzgecinden geçecek. Onlar bütün ayetleri, hadisleri bildiklerine göre, Efendim nasıku var, mensuku var, öncesi var, sonrası var. Hükmü onlar belirliyorlar. O hükmü belirlemeden sen kendi kafanda amel edilmez. Tüm gece sohbet de edildi, mahlle amel edilmez diye. Onun için. Amel edilse de edilmese de bin rekat namaz kılmandan hayırlıdır. Bin rekat ne demek ya? Bin rekat kaç saat de kılsa? Yüz rekat değil, bir buçuk iki saat olsa bin rekat ne eder? Ya Yirmi saat. Rabi'atü'l-Adevi'ye radıyallahu anh'a validemiz e, her gün bin rekat nafile kılardı. İmam zeynel Abidin Hazretleri de öyleydi. Beş tane zeytin ağacı vardı. Her ağacın altında iki rekat kılardı her gün.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 İlmin bana işte, kronokumamın sevabı bende kalır. İleri gitmez. Başkasına geçmez. Hediye edersen ayrı da ama ölülen ama e şimdi bu adama ben bir ayet-hadis öğretirsem bu gider 40 kişiyi anlatır, alim olur, vaaz eder, binlerce kişiye ver. kitap yazar, binlerce kişiye ulaştırır, milyonlarca insana ulaştı bak. İmam Gazali'nin ilimleri şimdi. Değil mi kaç yüzyıldır? 900 yüzyıldır. E 800 yüzyıldır. Ne kadar dünyanın her tarafına ulaştı. E onun için ona kim okuttuysa, onun hocası ne kadar kazandı şimdi? Onun için siz de bir şey öğrenin ki öğretenlerden olasın. Bir, bir ilmin yok bir şeyin yok. Kimene öğreteceksin kardeşim Bu cahillikle ne olabilirsin yani? Hiç olmazsa sohbete gel. Hiç olmazsa Lale Gül'den bu sohbetleri dinle. Mesela salı akşamlar işte yarın değil bir dahaki salı, Şifa Şerif dersi var. Gel Resulullah'ın hatır için. Salılar sofrasına otur. Sekizde başlanacak ona. Yani dernektekiler hep sekizde. Ya buradaki derslerimiz e, Perşembe hakaat, e itikad dersi. Umilebi i̇şte, evlem yu'mel ne demek? İster amel edilsin, ister amel edilmesin. Bu şu demek değil. Sübhanallah ve faziletini öğreniyor da hiç çekmiyor. E, bunu demiyor bazı şerif. Yani ilminle amel etmeyen e, faydasız olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem: min ulmillehen fe'u. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım buyuruyor. Burada faydasız ilimde amel edilsin edilmesin. Burada iki mana var.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 Miras taksimi feraiz yani bu feraizi okuyoruz. Velakin ben bugüne kadar bir kimsenin gel de ölen biri bana gelip de mirasını bana taksim ettirmiş değil. Bizim Fatih Alender hocalar ayaküstü otomatik yaparlar. Ezbere bilirler feraiz ilmini belki de. E ben mesela o işte ihtisasım yok feraiz ilminde. Ama ben bunu öğrensem veya birine öğretsem kitaptan yani. Bunda sevap yok mu? Olmaz olur mu? Dinilir midir çünkü? Kur'an'da feraiz bahsediliyor. Ölenden kime ne kaldı o ilmi yani? Miras taksimi E Bunun gibi yani bazı ilimler tatbikat olmuyor. Adam haç şeyini öğreniyor. Okuyor, okutuyor. <gülüyor> Bir kere daha gitmesi adamın nasip olmamış mesela. Bu adam haç yapamadı diye bu haç ilmini öğrenip öğretmesi talebesini okutmasında bu sevap yok mu? Var. Yani amel edilsin veya edilmesin. Edilmesinden kastı ne? Yani ya itikadi konudur hareket gerektirmiyor ya da imkanatı yoktur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 İlla ki her şeyi bin kere şunu okursan dediğinde bin kere okuyamadın ayrı da ama. ama zikir ehli misin? Kur'an ehli misin? Namaz ehli misin? Yani farzlar en azından farzlar vacipleri yapan amel etmiş oluyor zaten. Zikir ehlinden oluyor. Bir insan hiç oturup zikretmese tesbihi eline almasa sırf namaz kılsa bile zikri diyor Çünkü o yakımız salateli zikri, Namazı benim zikrim için kıl diyor. Bir namazda Sübhanekeller yok mu? Sübhane Rabbil azimler yok mu? Sübhane belalalar yok mu? Ettehiyyateşhedüler yok mu? Yani namaz ne demek? Fatiha ne demek yani? Bir adam sırf beş vakit namazı kılsa, hatta sırf farzları kılsa yine bunu, sen buna gafilsin, zakir değilsin, Allah'a zikretmiyorsun diyemezsin. Çünkü namaz başta başta bir zikirdir. Ama ne kadar nafilesini artırırsa o kadar sevabı fazla olur. Amel edilsin edilmesin derken, böyle zaruri olan, farz olan bir şey yapmasa bile sevap alır demek istemiyor. Ya fizikî hareket gerektirmiyor, amel ve tatbik etmiyorsun itikadi konular ki o eftaldir. Çünkü evvela imanı tas. İlim imandan da önce geliyor ya. Ne buyurur fa'lemenhu. La ilahe illallah. Kur'an-ı Kerim'de Habib'e ve hepimize hitaben fa'len bil diyor. Önce bil diyor, ilmin olsun. Sonra neyi bil diyor? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah nedir? Tevhiddir. Akidedir, itikad ilmidir. Allah'tan başka ilah yok. Peki ama Allah'tan başka ilah olmadığını öğrenmen için yine en başta nereye gideceksin bu işte? Yine bir muallime, müderrise sana vaaz eden bir alime gideceksin. Çünkü sana o bildirecek la ilahe illallah. Onun için kalbini ilme açmayan kulaklarını ilme açmayan adamın imanı da olamaz. Nitekim bu zamanda bu ilahiyatçıların programlarını dinleyenlerin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 senin marazlı eder, hasta eder, da öldürür buna devam edersen. hastaneler ki gidip zehirlenenler odur, pis, pis yemiş, pis içmiş. E sen de ilmi pis kaynaktan alırsan, zehirlenmemen mümkün değil. Öbür zehirlensen, mideni yıkarlar kurtulursun. İtikatta zehirlenirsen, seni kim kurtaracak? Ebedi cehennemi boylarsan. Onun için ilim itikattan da öncedir, imandan da öncedir diyor alimler. Süfyan Sevri'nin kelamıdır, Ömer Nesefi Hazretleri bunu naklediyor.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 mazurdur. Hacca gidecek para yoksa veya yol kesilmiş eşkıya emniyet yoksa mazurdur. Zekat parası yoksa 40 sene zekata anlatır. Bir kere zekat vermiyorsa bunu amel etmiyor diye bu, bu faziletten mahrum olmaz. Doğru anlayın, anlayın hadisleri. Bu çünkü şerh ister. Şerhsiz hadis okunmaz. Ya bazer buyuruyor. Sabah çıksan bir ayet öğrensen, ezberlesen Kur'an'dan. Bir kulü Allah hadi doğru okumayı öğrensen. talimin bozuk, tecvidim bozuk. Hüye çıkaramazsın, füe diyorsun, bilmem ne işte ee, Lem değil mi, lemeli ti teli okuyorsun, Allah razı da çok manayı bozar yani. Efendim küfüven ehad diyemiyorlar çoğu, anladım. Küfüven devabı çıkarmaz falan, çok var. Gidersin bir ayet öğrenirsen diyor ki kulü Allah Efendim 4 ee, dedim dört ayet. Ne bir ayet? Dört ahat. Dört ahat ne eder? 400 rekat eder. <gülüyor> bir ayetin talimini tecvidini, düzgün okumasını öğrensen veya o bir ayeti doğru ezberlemesini öğrensen 100 rekat nafile kılmaktan, kılmandan eftar Ama Ebu Ebu Zer, eğer sen bir sabah çıkarsan, yola çıkarsan, ilimden bir, din ilminden bir konu öğrenirsen ister amel edilsin, amel edilmesin. Demin anlattığım izah ile dinleyeceksin ama ha. Tamam mı? Bu da senin için nedir? 1000 rekat namaz kılmandan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 sohbetlerin önemini, ilmin meclislerin önemini, her salı akşamı sohbetlere gelmenin önemini çünkü yola çıkman diyor. Evden çıkman diyor. Anladın mı? Televizyondan, radyodan dinlesen de ilim alırsın ama bu faziletler ilim meclisine gelmekle kazanılır. Çünkü diyor ki evden çıkman diyor. Sabahleyin çıkış yapman diyor. Bu çıkış yapmak demek Allah'a adım atmak demek. Ve Ebu Hureyre adı radıyallahu teala Ebu Hureyre adı radıyallahu teala ediliyor. Kale kendisi dedi ki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 Efendim, e, onun için unutturuyor. Meşgale çıkarıyor, meşgale. Küllü ma elhâke am mevlâke fe ve ke. Senin dünya nedir? Seni Allah'tan meşgul eden ne varsa odur. Kimini çocuğu Allah'tan meşgul etmez, kiminin de başkasının çocuğu Allah'tan meşgul eder yani. Kiminin 40 tane çocuğu olsa, 80 tane fabrikası olsa Allah'ın zikrinin namazını terk etmez. Bu çok nadirdir ama. Ama kiminin önünde bir kulübesi vardır, kulübesine tak çıkar, Efendim orayı sok orayı tak onunla uğraşır Allah'ını unutur yani. Onun için seni Allah'tan ne meşgul ediyorsa senin dünyanın odur diyor hadis-i şerifte. Burada da Allah Teala dünyayı lanetlemiş. Niye lanetlemiş? Taşı toprağı ne yapsın? ama adam ulu dağ görmekten, ulu dağ yaratanı unutuyor. Palan de kayak yapmaktan, kayak yapmanın zevkinden namazı bırakıyor. Anladın mı? Dağları niye lanetlemiş? Dağları ve bereketi diyor. Dağlara bereket verdim diyor Kur'an'da. Fakat dağ taşı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 Bura lanetten kurtuluyor. Çünkü ilim kitapları var. Devamlı burada dersler yapılıyor. Efendim ayet adresi okunuyor. Namazlar kılınıyor. İşrak bekleniyor. Zikirler yapılıyor. Mevlüt şerif okunuyor. Tamam. Bura zikir yapılan yer oldu kurtulur. Senin evde zikir yapılıyor mu? Namaz kılınıyor mu? Zikir yapılıyor mu? Kur'an okunuyor mu? Senin evde lanetten çıktı. Sizin dükkan nasıl? Büro nasıl? Firma nasıl? Orada zikir var mı? Mescit var mı? Namaz var mı? Allah diyen var mı? Sen Allah diyor musun orada? Orada lanetten çıktı.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 senin de çok da zengin sende, sende de lanet yok. Çünkü neden Allah'ını zikreden, zikrettiği yerden laneti kaldırır. Ve ma o şey ki vala, vala ne demek, sevdi. Allahu Teala sevdi. hu onu. Allah'ın sevdikleri de müstesna. Şimdi Allah'ın sevdikleri ne demek? Şu demek, yani zikre mumasil şeyler. Zikre mumasil şudur. E şimdi bir medrese kuruyorsun. Bu medresede ne okunuyor? Sarf ilmi okunuyor sarf ilmi zikir değil. Nahim ilmi okunuyor, Arap işte edebiyatı, mani, beyan, bedi' ama bunlar neye lazım? Bunlar tefsir hadisi anlamaya lazım. Bu ne oldu? Alet ilimleri diyoruz. Bu ilimler neye vesile oluyor? Zikre vesile olacak yarın. Çünkü bunu okumadan tefsir hadisi anlamıyor, anladın mı? İşte Efendim çok anladın diye talebenin biri öldü mezara girdi de münker nekir melekleri gelince ''Men Rabbüke'' dediler, hepimize soracaklar. Allah cevabını asan eylesin. Amin. Rabbi kim dediler? O talebeye de ne dedi? Ben mukaddem haberdir, rabbükem muahhar mübtedadır. Ne diyorsun be dediler? Vuracağız seni sopayı dediler. Rabbini soruyoruz sen söyle. Ben rabbük eder dediler. Tamam. E dediğim bir yanlış söylemiyorum dedi. Ben mukaddem haberdir, rabbükem muahhar mübtedadır. Ya şimdi anlamadıkları için darbe de indiremiyorlar. Dediler ya Rabbi bu kulun bir şey söylüyor bize anlamadık. Mevla buyuruyor ki o kendini medresede hocasına ders verirken Soru cevapta zannetiyor hala. Çünkü hayatı ilimle geçmiş. Bu medreseye girmiş genç yaşında Kur'an. Benim Kur'an'ımı anlamak için benim kullarım sarf ilimleri ihdas ettiler. Bunlar aynen benim Kur'an'ım hükmündedir. Verdiği cevap doğrudur. La ilahe Allah demiş gibidir. Bitti. Çünkü neden? O kendini medresede zannetti. Hani İmam-ı Azam Efendimiz de e, vefatından sonra Münker gir geldiğinde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 Öbür kardeşi onu defnettikten sonra o gece yattı. Niyet etti. İstihara gibi dua etti. Ya abi Biz onunla ahiret kardeşi olduk. Ahiretteki durumunu bildirmek için birbirine de taahhüt ettik. Sen bana göster. Bu İmam-ı Gazali zikrediyor bunu ben kitaptan okuyorum yani. Ondan sonra benim rüyam falan değil. Yanlış anlayamayın. Hepsinin kaynağı var. Efendim o kardeşini gördü. Nasılsın? Dedi elhamdülillah çok iyiyim ben dedi zaten hep Allah, takva üzere yaşadık. Zikirle ibadet. Fakat çok bir geçmiş şey oldu dedi. Münker nekir geldiler tam bana soru soracaklar. Ben de dedi Elhamdülillah izah yani baada ma mata naveli elbaş ve, ve nüşûr. dedim dedi. Ondan sonra da dedi yanıma davrandım misvak aldım. Çünkü uykudan uyanınca misvak kullanmak hemen uykudan önce abdestle değil. Uykudan uyanır uyanmaz misvak kullanmak ayrı bir sünnet. 40 hadiste misvak hadisi var şimdi rakamını bilmiyorum. 40 hadiste misvak hadisinde Nerelerde misvak kullanmak sünnet? Bak 4000 sünnet arıyorsun. Hadi orada 10 20 tane sünnet var tıpkı misvak. Çömüneden uyanır uyanınca da girmek. Eve girince misvaklanmak sünnet. Uyumadan evvel misvaklanmak sünnet. Zikirden evvel misvaklanmak sünnet. Sohbet yapan adam vazetmeden evvel misvak. Çok sü misvak sünnet yerleri var. Anladım mı? Dedi ki ben dedi elimi aldım dedi. Misvak davranıyorum böyle bir şeyler yapıyorum. Bir de elhamdülillah bade dua sok. O ne zaman okunuyor biliyor musun?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 Ruh gelir gelmez. Elhamdülillah. Bizi dirilten Allah'ım da diyen adam da Rabbisi sorulur Dediler sen kazanmısın kardeşim. Allah mübarek etsin dediler. Onun için zikirsiz, duasız, ilimsiz, irfansız bu dünya aleyhe yaşamaktır yani. Hiç yaşama dair. Altı sana üstünden kayıladı. Ancak ilimle, zikirle, sohbetle yaşa. Bak. Bütün dünya lanetlemişim. Diyor. Bana ne zümrüdünden yakutundan buyuruyor allah Teala. Bana ne gümüşünden al. Hepsi ben de, beni unutturuyor. Ancak zikrimin yapıldığı yerler, mescitler ve ma Allah'ın sevdikleri buna. Allah'ın sevdikleri medreseyi sever Allah-u Teala. Neden? E dedim sana. Sarf naif de okunsa, o tefsir ilminin aletidir. Vesilesidir. Onun için ona tefsir hükmü var. Vesileler için ne vardır? Maksatlar hükmü vardır. Bir şey bir şeye vesile oluyorsa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 Canı daralıyor, bazısı boğalıyor falan. Bazı arkadaşlar, tergahlar var. Onlar diyorlar ki git kardeşim bir nefesle yeten <gülüyor> diyorlar falan. Eşlik onlara da hepten böyle şey yapmayın, yasak edin diyemiyorsun. Adam çünkü kötü yollardan dönmüş, uyuşturucuyu bırakmış. Şimdi uyuşturucuyu bırakan adama arada işme dediğin zaman da hepten raydan içe işte kafasını atlatacak yani. He. Yani şunu demek istiyorum. Zikre vesile ise...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 Bir insan büyük allame-i olamaz ama ehli sünnet itikadını doğru bilse alim sayıyor onu bak. Onun için perşembe derslerini dinleyin. Daha yeni başladık. Her perşembe kaçırmayın. Lalegül'den yapacağız yani Cami, dernekte değil. Dernek salıları. Yarın değil bir daha salı başlayacağız orada. Buradaki ders sekiz buçukta. Her perşembe kaçırma Bak İtikadını doğru bilene alim sayıyor. O da lanetten kurtulmuş ve müteallimen bir de din ahkamını öğrenen talebelik yapan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 ilim ve zikir sayesinde Rabbim kalas eylesin. Amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.